Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve mübarek ala abdihi ve resulihi nebine Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tebihun bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Bugün 1 Mart 2014 Cumartesi İlmi Faideler serisi derslerimizin 7. dersi. Geçen dersin tarihiyle aynı olmasını şaşırtmasın. Aynı gündeyiz. Evet. <gülüyor> İsim sıfat tevhidinin önemi. Yeni ilk faydamız bugün i̇sm sıfat tevhidinin önemi diyebiliriz. Şöyle güzel ifadeler var onları size nakledeyim. İlim sözlerinden duyduğum diyorlar ki Bu tevhid Allah'a iman babının yarısıdır. Allah'a iman babının yarısıdır. i̇sm sıfat tevhidi. Allah'a imanın rükünlerinin ilkidir ve en üstünüdür. Çünkü diğer kalan bütün rükünler bu rükne tabidir ve onun fer'idir. Kulun kurtuluşu, felahı ancak Rabbini tanıması ve O'na ibadet etmesiyle gerçekleşir. Şimdi diyelim, Allah Subhanahu ve teala bizden ne istiyor? Kendisine ibadet edilmesi. Çok e, Gözden kaçan çok önemli püf nokta var. Şu, şu cümle çok, ifa, çok e, hayati bir ifadedir. Allah kendisine ibadet edilmesini istiyor. Kendisine sözü çok önemli. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا budun <لِيَعْبُدُونَ> Bana. Şimdi, bana kelimesi, Türkçeyle aldığımızda, B, A, N ve A harflerinden oluşur. Tamam. Baktığımızda bu, içi boş bir ifade değildir. Yani bunun, bu, sadece, harflerden bir araya gelmiş, ve hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir varlığa delalet et, etmeyen bir kelime değildir. Bilakis bana dediğinde, o bana kimse ki o Allah. O bana her kimse onu bütünüyle içerir. Yani bana derken Allah elini kastetmez. Bana derken Allah kudretini kastetmez. Bana derken Allah mülkünü kastetmez. İstivasını kastetmez. Allah'ı Allah olarak kasteder. Ne varsa kendisini ispat ettiği ne varsa o yüzden bizim işte derdimiz ibadet tevhidiyle. Ebür meseleler kafeidir. Neyi kafe? Zaten sen ibadeti bir varlığa yapacaksın. Bu varlık yoksa zaten ibadet yok. Ben şimdi bir ibadet yapayım ve onu hiçbir varlığa kastetmeyeyim. Zaten böyle bir şey tasavvur edilemez. Dolayısıyla Allah'a imanın yarısıdır isim sıfat. Bir yarısı da ibadettir. İbadet ettiğin yani imanın diğer yarısı da ibadettir derken aslında gerektireni ibadettir. Ben anca bilirsem beni öldüren, yaratan Allah var. Bana azap edecek, edebilecek, bana mükafat verecek Allah var. Böyle bir olgu var. Ben bunu bilirsem ibadet ederim. Yoksa niye ibadet edeyim? Ben ne taşa ibadet etmiyorum? Ben niye başka varlığa ibadet etmiyorum? Çünkü ben öyle bir varlığa ibadet ediyorum ki fıtratlar ona yönelmiş. Ama fıtratlar ona yönelirken isim ve sıfatlarıyla var olan bir Rabbe yönelmiş. Onun azabından korkuyorum, onun mükafatını bekliyorum. Ben bu yüzden e, Allah Azze ve Celle diyor ki ona nimetlerini tanıtır diyor bu kadardaki rivayette. Ona nimetlerini tanıtır. Der ki tanıdın mı bunları? Evet der kul. Bunlar için ne yaptım? İşte Ya Rabbi e, i̇lim öğrendim. Hayır sen desinler diye diyor öğrendin. Sen karıydır, Kur'an okuyucudur diye öğrendin der, diyor Allah Azze ve Celle. Yani biz Allah Azze ve Celle'nin bir nimetini bildiğimiz için ayrıyetten ona ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Fıtratlar ona yönelttiği için aynı zamanda ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz. Onun böyle bir ceza verme sıfatı, yani ceza verebilecek bir kudrete sahip olduğundan dolayı ve bunu... Hak edenlere vaadinden dolayı biz Allah'a ne yapıyoruz? ibadet ediyoruz. Yani bütün isim sıfatları var diye biz Allah'ı tanıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz ki ya e, isim sıfat hafi, biz Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceğiz. Hangi Allah ne demek? Allah deme bir kere bana. Allah onun ismidir. İsim sıfat kafi zaten. Kime ibadet ettiğini söyle bana. Allah diyemezsin. Hakkın yok. Hafi zaten onlar eğer kafi ise. Yani dersen ki hakkın var ama kafi o zaman yani kafi olan bir varlığa mı ibadet ediyorsun? Bir varlık ismiyle sıfatlarıyla vardır. Allah var diyoruz. O bile onun sıfatı denmiştir bazı ilim ehli tarafından. Allah var. O yüzden e, Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları zatı itibariyle kafi meselelerdendir. Küfürdür. O yüzden mumun böyle ve, zannedip de vehmine düşen tüm kardeşler küfre girmişlerdir. Buradan açık ve söylüyorum. İsim sıfatın zatını kafi gören bu vehme düşen herkes kim olursa olsun küfre düşmüştür. Küfür işlemiştir. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle bunu hafî mi indirdi? Allah Azze ve Celle bu tevhidi hafî indirdi. Düşünsene Allah Azze ve Celle kendisini kafi bir şekilde tanıttı diyebilir miyiz? Yeryüzünde hiçbir din, hiçbir din, Allah'a inanan hiçbir müşrik, azlı kafir dahi bunu söylemez. Bugün Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde olduğunu isim sıfatlarının kafi olduğunu söyleyen insanlar en azı müşrik dinsiz ve kafirlerin dahi söylemediği kadar ağır bir ifade söylüyorlar. O kadar kötü bir lafızdır bu. Allah azze ve celle'nin uluvu kafi ha isim sıfatları kafi. Bir kere isim sıfatları kafi o kadar mücmel cahilce bir söz ki. Allah'ın isim sıfatlarından bir tanesi de ilimdir. E ilimin yok nasıl küfür diyorsunuz? Nasıl bunu itlak edebilirsiniz isim sıfat kafi mi değil mi? Ha bu sefer şöyle bir vehm e şey duruma düşüyorlar. Şimdi dini öyle böldüler, parçaladılar ki nasıl Yahudiler, Hristiyanlar dinlerini böyle parçaladılar? Bunlar da başka bir vecekten. Dinlerini öyle bir bölüp parçaladılar ki Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatlarını yani Allah Azze ve ile alakaları kafi ve alakalı meseleleri kafi ve zahir diye ayırmaları bir yana, zahir dedikleri meselleri de kendi içerisinde zahir ve kafi diye ayırmaya başladılar. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları kafi diyor adamlar. Böyle cahilce bu ıtlak sözü kullanıyorlar mutlak ifadeleri. E Allah'ın ilmini ne yapacağız dediğimizde o da onun ilim sıfatlarından. Allah'ın gücü her şeyi bilmesini ne yapacağız? Her şeyi gücü yetmesini ne yapacağız dediğimizde bu arkadaşlara. Bunlar diyorlar ki ya onlar hariç. O zaman sen de demek ki isim sıfatlı da ettin Kafi olan isim sıfat kafi olmayan isim sıfat. Ondan sonra peki... Kafi gizli yani insanlara gizli kalan ancak böyle e, iyice böyle araştırıp e, üzerine düşüp anlayabileceğin yani anlayamama ihtimaline bir sürü etken söz konusu olan ki zaten böyle deseler yine elle tutulur bir yanı var ama bazıları direkt bunu mutlak olarak zikrediyorlar kafir diyorlar işte küfür yönü burası ama deseler ki ki doğru söz şu kısmen doğru olabilir. İnsanların şüpheleri bu meseleleri kafiyeleştirebilir. Yani asalanlar şüphe getir, istivaye dair, uluva dair bunlar kafileştirebilir derse evet biz diyoruz ki şüphesiz ki insanların şüpheleri bazı insanlara kafileştirebilir meseleler. Yani şu anda Türkiye'de eşari mezhebinin oluşturduğu bu ekol insanlara verdiği şüphelerle ne yapmışlardır? Bu meseleleri insanların gündeminde kafiyeleştirmişlerdir. Ne yapmışlar Getirdikleri şüphelerle, işte demişlerdir ki Allah oradaysa dünya burada, işte yuvarlak, Allah orada dersek aşağıdakine göre şurada falan veya diğer işte nerede olursanız Allah sizle beraberdir. Bu türlü nasları getirip insanların anlamamalarını, bu meselelerin gizli kalmasını sağlayabilirler. Dolayısıyla bu meseleler hafî gelebilir derlerse baş göz üstüne. O zaman illet neymiş bir meselenin hafî kalabilmesi için? Bu çok önemli. İllet neymiş bu arkadaşlara göre? İllet bidat ehlinin getirdiği şüphelermiş. O zaman illet hangi meselede bulunursa o hükme alır. O zaman ibadet tevhidinde de bu illet varsa bu hükme alır işte. Bu arkadaşların anlayamadığı, bunlar usulde hata yapıyorlar, kullandıkları lafızlarda cahiller, ne dediklerini bilmiyorlar. Alimlerin sözlerini anlamalar da zır cahiller zaten. Yani cehalet öyle hakim olmuş ki çoğunun kalbi mühürlenmiş zaten bu meselelerde. Yani gece gündüz anlasan da basmıyor kafa, anlamıyorlar yani hani o kadar Allah Azze ve Celle'nin sefih dediği kısımlar var ya onların bir kısmına dahillerdir. O kadar küfür şeyler sadır oluyor. O yüzden ben her zaman söylüyorum her kim Allah Azze ve Celle'nin isim sıfatları, bu türlü meseleler istiva, ulu, bu türlü sıfatlar ve diğerleri el, bunlar bize kafiidir aslı itibariyle Allah dininde kafiidir gelmiştir derse bu küfürdür. Düşün bir insan şunu diyebilir mi? Allah bize bunu hafiye anlatmıştır. Yüzeysel yani böyle açık ve net anlatmamıştır kendini bize isim sıfatlarının istivasını. İstivayı biz en ufak bir cahil cüvela yakaladığımızda sırf cedel babında bu arkadaşlar özellikle, calete özür görmeyen bu cahiller diyorlar ki, en ufak bir cahil, miskin, gariban böyle bir tasavvufçu veya ee, daha öteye gidelim, böyle bir Eşari, Mutezile, bunları yakaladığında böyle bir gariban, halktan avan birisini yakaladığında, öyle azgın ki bu arkadaşlar, Selefi'im diyen bu arkadaşlar, sırf cedelde onu yenmek adına, sırf böyle kibirlerinden, azgınlıklarından dolayı ne diyorlar? Ulan ufak çocuğa bile sorsan diyorlar, Allah nerede yukarıda der diyorlar. Yani apaçık mesele diyorlar. Ama tartıştığın zaman kafi oldu. E şimdi onunla tartıştığın zaman diyorsun ki, çocuğa sorsan bunu, ufak çocuğa sorsan Allah nerede elini kaldırır, bu kadar açık, ondan sonra bunu Cehaletin özür olup olmaması platformunda, ortamında tartıştığın zaman bu, bu arkadaşlar ya bunlar kafi meseleler diyor. Düşün Allah Azze ve Celle istivayı anlatıyorsun ya diyorsun ki Allah Kur'an'da yedi yerde istiva demiş. İbn-i Allah'ın uluvuna iki bin tane delil var demiş kuran Sünnet'ten baktığın zaman sırf istiva kelimesiyle alakalı yedi tane şey var. Cariye hadislerini getiriyorsun bu kadar açık diyorsun. Gece gündüz insanlara davet ediyorsun. Tartıştığın zaman sırf onları sıkıştırma, münazaradan, cedeldeki o kibirden dolayı o e, selefin metoduna uygun olmayan o kibri münazaradan dolayı bunları ne yapıyorlar devamlı gündeme getiriyorlar. Bu kadar açık diyorlar ya. Ne kadar caizsiniz ya. Cariye bile ne yaptı hemen elini kaldırdı Allah yukarıda dedi. Yani bu kadar açık. Değil mi? Ama bu meseleye geldiği zaman ya diyoruz ki bak İsim sıfat eee neden tekfir ediyorsun? Bu isim sıfatta tekfir etmiyorsun. Bunların taksimiyle söylüyorum ha uluhiyet isim sıfat. Bunlar o taksimi de yanlış biliyorlar yani. Neden bunlarda tekfir etmiyorsun dediğimizde isim sıfat diyor. İsim sıfat kafi yani gizli kalabilir. Şimdi diyoruz ki bu zatî itibariyle mi kafi? Yoksa sonradan evrime mi uğradı kafi oldu? Eğer zatî itibariyle kafi dese bu bütün ehli sünnetin icmasıyla da hatta Allah'ın isim sıfatlarının sadece bir kısmını anlatan, eşarilere, matürdilere ve diğer fırkalara göre de bu icmaen nedir? Küfürdür. Her kim derse ki Allah kendisini açık anlatmadı isim sıfatlarını. Açık bize beyan etmedi. Bu küfürdür. Dolayısıyla bu insanların söyleyebilecekleri tek bir cevap var. Sonradan kafileşti. Güzel. Ben bunda kabulüm. Sonradan kafileşir. Hatta Allah'ın rızık vermesinde tek olduğu bile insanlar başkalarında kafileşebilir benim akideme göre. Bu kadar sizde hemfikirim. Ama dürüst olun. Neyle kafileşir bu? Bunların tek bir şeydi evrim, evrim mi geçirir? Hani evrim teorisi gibi kendiliğinden böyle bir şeyler oluşmuş. Böyle mi? Böyle olamaz zaten. Doğru mu? Çünkü bu Allah'ın dini. Bir bir şeylerin dahli olacak buna. Kendiliğinden evrim geçiremez. Sebep olması, illet olması lazım. Bunların getirebileceği tek bir illet var. Zaten mantık de tek bunu getirirler. Diyorlar ki bunlar insanların ortaya koymuş oldukları şüphelerle kafi kaldı. Çünkü onlara göre de Aleyhisselatü Vesselam sahabelere apaçık anlatmadım Allah'ı? O zaman demek ki bunlar aslen nedir? Kafi meseleler değil. Doğru mu? Aslen kafi meseleler değil. Onlara da göre böyle olmak zorunda. Zaten böyle değilse bu küfürdür dedim. Küfre girmelerinin sebebi de bunu mutlak olarak zikretmeleridir dedim. Velhasıl bunlar da ikrar edeceklerdir ki birçoğu, hepsi değil birçoğu ikrar edeceklerdir ki sahabelere Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle de kendisi de Bunları apaçık anlatmıştır. Doğru mu? Sonra geldik sahabelere. Sahabeler öldü. Sahabeler de bunları apaçık anlatmadılar mı tabi'ine? Sahabelerden o kadar çok nakiller var ki. Sırf İm İmam Zehebi'nin uluvuna bak yetmiyor mu? He? Bu kadar açık. Tabi'ine bunun apaçık aktardılar değil mi? Sonradan ne oldu? Aleyhissalatu vesselamın vaadi gerçekleşti. İhtilaflar başladı değil mi? Hatta sahabenin son dönemlerinde bile ne oldu? İhtilaflar başladı. Hariciler, kaderiye bunlar neyle çıktı? Sahabenin bir kısmının hayatta olduğu dönemlerde çıktı bunlar. Dolayısıyla insanlar geldi insanların şüpheleri, ne yaptı? bu meseleleri insanların indinde kafileştirdi. İlleti neymiş? İnsanların şüpheleri. El-hukmu yeduru ma illetihi vücuden ve ademen Bir hüküm neyle var olur? İlletin varlığına göre Hüküm de var veya yok olur. İlletin varlığına ve yokluğuna göre hüküm de var veya yok olur. Eğer haram olan illeti neyde varsa o şeyde ne olur? Haram olur. Helal olan illeti neyde varsa aslı itibariyle o şeyde nedir? Onda vardır. Eğer sen illeti bu meselelerin isim sıfat meselelerinin kafi olabilmesine sebep illet insanların şüphesidir diye getiriyorsan o zaman bu illet hangisinde hangi meselede bulunursa o meselede kafi olabilirmiş. O zaman eğer bu, bu şüpheler ibadet tevhidinde de bulunsa o mesele ne olur? Hafi olur. Aksi takdir de sen kendi içinde tenakusun. Zaten usulden haberin yok. Usulden haberin yok. O yüzden biz diyoruz ki bugün nice insanlar vardır isim sıfatta ve şüphe getirerek bazı insanların indinde bu meseleleri hafileştirebildiği gibi ne? Aynı e, insanlar uluhiyet tevhidinde dediğiniz meselelerde de ne yapabilir? şüpheler getirip bu meseleyi insanlarda kafileştirebilir. Bunları nice getirdiği zayıf hadisler var. Hatta ayetten dahi delilleri var bunların kendilerine göre. Doğru değil mi? Ayetten dahi kendilerine göre delilleri var şirklerine, savunduğu şirklerine. Bu kadar açıktır bu mesele. O yüzden bu ifade önemlidir. İsim sıfat tevhidi Allah'a iman babının yarısıdır. Sen isim sıfata inanmıyorsan Allah'a iman diye bir şey yok. Nereyi kafileştirdin sen? Çünkü iki tane ilah var, bir uluvda olan, bir uluvda olmayan, iki tane ilah vardır, başka ilah yoktur, bir uluvda, bir de uluvda olmayan tür, İki tür ilah vardır, bir istiva eden, bir istiva etmeyen, İki tür ilah vardır, bir eli olan, bir de o derecede eli olmayan, sen ya bir tanesini alacaksın, iptal edeceksin, bir tanesini alacaksın iptal edeceksin ki o doğrudur yani bazıları da var uluvda ama bu Allah'ın uluvu gibi uluvda değil diyeceksin ya da Allah Azze ve Celle'nin uluvunu kabul etmeden de bir ilah kabul ettiğinde doğru bir ilah kabul etmiştir diyeceksin bunu diyebiliyorsan kabul yani bir insan uluvda olmayan bir Rab kabul ettiği zaman doğru bir ilah kabul etmiştir bunu dersen hafif kabul edeyim sen. E, var mı böyle bir ilah bizim inandığımız ilah yok bizim gerçekten hak olarak inandığımız böyle bir ilah var mı o zaman uluvsuz bir Rabbe iman eden aslında dolaylı aslında ne yapmıştır Rabbe Allah'ın kendisini vasfettiği o Rabbe kendisine aslında gerçek anlamda ne yapmamıştır iman etmiştir ama bu mesele kafi kalabildiği için ne yapar bu adam küfre girdiği halde ne olur tekfir edilmez aynı ibadet tevhidi de öyle o yüzden bu tevhid Allah'a iman babının yarasıdır zaten o isim sıfatı iman yoksa Allah'a iman yok bunun neresi kafi Allah'a imanın rükünlerinin ilkedir bu tevhid hatta en üstünüdür. Çünkü diğerlerinden bütün rükünler diğer çünkü diğer kalan bütün rükünler o rükne tâbiydir, onun fer'idir. Yani ibadet rükünü aslında doğru anlam yüklediğinde isim sıfat tevhidinin bir fer'idir. Doğru mu? Ben Rabbe dua ediyorum neden? Beni duyduğu için. Bak isim sıfattan fer. Onun fer'i bana bunu gerektirmiş. Ben buradan e, mesela bana ee, zengin bir adam düşünelim Ahmet isminde Ankara'da yaşıyor Allah'ın verdiği başka şeyleri o da bana verebilir isim anlamında bu isimde müşterektirler yani Allah da bana 100 milyon verebilir o adam da 100 milyon verebilir doğru mu? ama ben neden istemiyorum o adam Ankara'dayken buradan direkt çünkü biliyorum ki beni işiten bir Rab var İkisi de aynı şeye güç getirdiği halde bana 100 milyon vermeye ben neden istemiyorum? O Ankara'daki adamdan. Çünkü Allah'ın mutlak işitme sıfatı olduğuna ben iman ediyorum. İşte o imanın bana bu fer'i doğuruyor. Buradan ona ele açmamı doğuruyor. Adamda o sıfat olmadığı için bu fer ortaya çıkmıyor. O da olsaydı, o da olsaydı onda da aynı şeyi isterdim ben. Çünkü bazen istiyorum nasıl? Telefon açıyorum bak duyuyor o zaman isteyebiliyorum işte bunun gibi. O yüzden diyoruz ki bu tevhid Allah'a iman babının yarısıdır. Allah'a imanın rükünlerinin ilkidir. Hatta en üstünüdür. Çünkü diğer kalan bütün rükünler bu rükne tabidir ve onun feridir. Bunlar önemli ifadeler. Kulun kurtuluşu felahı Rabbini tanıması ve ona ibadet etmesiyle gerçekleşir. İsim sıfat tevhidi ise onu tanıması kısmıyla alakalıdır, ilgilidir. Bak bu cümle önemli. Kulun kurtuluşu felahı ancak Rabbini tanıması ve ona ibadet etmesiyle gerçekleşir. İsim sıfat tevhidi ise onu tanıması kısmıyla ilgilidir. İkiye böldük. İsim sıfat onun yarısı. Şu önemlidir ki isim sıfat tevhidi aynı zamanda ona ibadet etmeyi de içine alır. işte bu hayat. Diyorlar ya sen Allah'a ibadet edeceksin. Bu mesele için gönderilmiş bütün peygamberler. O yüzden bu meseleler cehalette özür kaldırmaz. Ebrü de bak isim sıfat meseleleridir. O ne kaldırır özür kaldırır. Şimdi baktığın zaman ya mübarek ibadet tevhidini de cahlet özür getir e, yani özür kabul etmez ibadet tevhidi derken buna gerekçi olarak bu ibadettir o yüzden diyorsun. Bütün pe iyi de isim sıfat da ibadet mübarek. Sana Allah diyor ki ben uludayım sen de uludasın dediğinde ona ibadet ettin işte buna iman ettin ona ne yaptın? İman ettin. Sen uluvda değilsin dediğin zaman o ibadetin varlığını reddettin. O yüzden isim sıfat uluhiyet tevhidi diye bir şey yok hakikatte. Bunlar sadece taksim babında hakikatte hepsi birbiriyle aynıdır. Ben şimdi Allah'a iman ettiğimde uluvdayım dediğimde ey Yılmaz, ben uluvdayım dediğimde ey, ey, ey Rabbi sen uluvdasın dediğimde ben Allah'a ibadet etmedim mi? Ben şimdi namazı reddetsem namaz diye bir varlığı reddetsem ne olur? İbadet tevhidinde ne oldu? Bir ibadeti ne oldu? Reddettim. Doğru mu? Buna ne diyor bu adamlar? Küfür bitti, işim bitti. E peki aynı şey Allah azze ve diyor. Ben uluvdayım diyor. Ben buna iman ettiğimde ibadet mi? İbadet. Biz kalbi ibadetler diye zahiri ve batini ibadetler diye ayırmıyor muyuz kalbi ibadetler? İsim sıfat ne? Ben zaten ibadet ettiğim zaman dua ibadet değil mi? Ben duada önüme neyi sunacağım? meşru tevessüllerden bir tane, isimlerini, sıfatlarını, ve bi izzetike diyeceğim, ya semi diyeceğim. Yok, arkadaşların, al alimler bunları ilmi ta ilmi taksimatlara ayırma babından, sadece buna ayırdıkları için böyle bir ayrıma gitmişlerdir. Ama bu arkadaşlar bu ayrımı fıkh için, o rububiyet diyor, o luhuya. ya rububiyet ne mübarek, rububiyet ne? Rububiyet ne yani? Rububiyet zaten Rab'liktir. Sen ona boyun eğeceksin işte, o'dur ibadet. Allah Azze ve Celleysen sen e, isimlerinde, sıfatlarında birlediğin zaman bu bir ibadettir. Allah Azze ve Celle'ye elini açtığın zaman ya semeğe du dualarımı işit icabet et anlamında ya rezzak rızık ver anlamında bunların hepsi ibadettir. Dua ibadet değil mi zaten? Bak ibadet ederken Allah'ın isim sıfatlarını kullanıyorsun. O yüzden din ibadettir, her, her şey ibadettir. Allah'ın rububiyeti ibadettir, Allah'ın isim sıfatları ibadettir. Allah'ın e, teşri olarak koyduğu zahiri, ameller hepsi bunların ibadettir. Hepsi birbirini gerektirir. O zaman o yüzden rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidini gerektirir diyoruz. He? böyle Uluhiyet tevhidi, isim sıfat tevhidini kapsar, rububiyet tevhidini ne yapar kapsar. O yüzden bu taksimatlar bunda özür bunda, bundan hepsi boştur hepsinde Allah ve Resulüne muhalefet etmesindir. Ama bu kişiye göre değişir. Tekfirin şartları ve engelleri ne yapıncaya kadar? Tekfirin engelleri ve şartları yerine gelinceye kadar insanı tekfir edemezsin. Adam Allah'tan başkasından rızık da istese kabirde, onu ne yapamazsın? Tekfir edemezsin. Ama rububiyette şirk e, ya zaten önceden rububiyet isim sıfat tekti. İbadete ayırıyorlardı değil mi? Zaten bunlar iç içe. O zaman isim sıfatta da sen Allah de değildir de dediğinde bu rububiyetle şirk ne yani Rabblik nedir ya yani? Uluvda olmayan bir Rab yok ki zaten ne hangi Rab'tan bahsediyor Uluvda olmayan bir Rab yok zaten Adam derse ki uluviyet tevhidi ayrı Rab ayrı iyi de uluviyet tevhidi olmayan bir Rab yok ki bizim inandığımız Rab tamam peygamberlerin hepsi bu iki tevhidi tahkik için göndermiştir o uluhiyet tevhidine dediğinde çünkü ilaha ibadet edin, Rahman'a ibadet edin. Değil mi? Çağırmışlar. İster Allah'a ister Allah deyin, ister Rahman deyin demem. Bak kim, neye davet etmiş? İsim sıfata davet etmiş. Ama zahiri amellerin ona halis kılınacağı vecihi aşikar olduğu için bu tabirle anlatılmış. Yoksa isim sıfat için gönderilmiş bütün peygamberler. İsim sıfat için gönderilmiş bütün peygamberler. Bütün peygamberler ibadet için gönderilmiş. İbadet, isim sıfatı kabul etme ibadettir. İsim sıfatla Allah'a ibadet etmek ibadettir. Hepsi aynı şeylerdir yani. Hatta İbnül Kayyım Rahimullah diyor ki İbnül Kayyım diyor ki peygamberler diyor üç şeyi üç şeyi üç şey merkezli insanlara gelip davet yapmışlardır. Bir, bir, Rabbin tanınması dikkat. Rab neyle tanır? Sadece isim sıfatlarıyla. Bak din ne için inmiş? Din bir bütündür. Bir Rabbin tanınması iki o tanınan Rabbe ibadet edilmesi yani e, neler o Rabbe ulaştıracak? Ona davet. Bir, Rabbin tanımına davet. iki Rabbi e, Rabbe ulaştıracak yollara davet. O da ne? Rabbi ulaştıracak ne var? İbadeti ona has kılma. 3 de Bunları yaptıktan sonra ahirette seni neyin bekledi? Bundan başka din bize anlatılmıyor. Kur'an'a bak, Firavun'u bile bize niçin anlatmış? Onun durumuna düşmeyelim diye. Firavun, Rab'lık taslamadı mı? Uluhiyette şirk koşmadı mı? Rububiyette şirk koşmadı mı? Bunlara baktığımızda, Allah Azze ve Celle Firavun'un suda boğulmasını, uluhiyetin, rububiyetin isim sıfatın tahkiki için söyledi. Tüm din budur. İşte bunları yerine getirirsin, nereye gidersin? Allah'a ahirete. Biz ahirete ne için gitmek istiyoruz? Yine Rabbin isim sıfatı için, onun cemalinin yüzünü görmek için. Din budur. Bundan başka din yok. Bütün din Allah hiç Allah'a gitmek içindir. İsim sıfatları içindir. Evet. Şöyle bir fayda daha verelim. İbni Teymiye'den İbn İbni Teymiye'den özetle bir ifade verelim. şöyle Diyor ki İbni Teymiye, Selef'ten bazıları şöyle demişlerdir. İnsanlar üç kısımdır. Bir, Allah'ı bilen, ancak Allah'ın emrini bilmeyen. Alimen billahi leysa alimen bi emrillah. Allah'ı bilen ancak emirlerini bilmeyen. Alimun bi emrillah leysa alimen billah. Allah'ın emirlerini bilip Allah'ı bilmeyen. Alimun billahi ve bi emrillah. Allah'ı ve emirlerini Allah Allah bilen. Allah'ı bilen, Ondan korkan, haşyet duyan kişidir. Dikkat edelim. Allah'ın emirlerini bilen ise helal ve haramlarını bilen kişidir. Bu çok hayati bir ifadelerdir bunlar. İşte bunlar bütün dinin bir olduğunu söylüyor. Şimdi diyorsun ki, öyle insanlar vardır ki, âlimun billahi leyse âlimen bir emriyle. Allah'ı bilen ama Allah'ın emrini bilmeyen. Şimdi en sonunda zaten şunu söyleyecek. Zaten Allah'ın emrini bilmeyen aslında Allah'ı da bilen olarak kabul edilmiyor. Yani ibadet tevhidinde de aslında şirk koştu zaman aslında o isim sıfatta da şirk koşmuş oluyor. İsim sıfatla şirk koşan, uluhiyette de şirk koşmuş oluyor, rubbiyette de şirk hepsi. Sonra diyor ki bazı insanlar vardır Allah'ın emirlerini biliyor, Allah'ı bilmiyor. Şimdi buradan şunu anlatacak birazdan. Aslında Allah'ın emirlerini hani mesela şimdi bak eşarilere mesela. Allah'ın emirlerini biliyorlar değil mi? İşte şu haram şu helal. Ama Allah'ı biliyorlar mı? Allah'ın tam istediği gibi bilmiyorlar. O yüzden bazıları var Allah'ın emrini biliyor, Allah'ı bilmiyor. Şimdi İbn-i Teymiye şunu da söylemiş. Aslında onlar Allah'ın emirlerini de bilmemiş oluyorlar. Bazı insanlar vardı da hem Allah hem emirlerini biliyor. O yüzden diyor ki işte Allah'ı bilen ondan korkan ondan haşret duyan kimsedir. Yani sen haşret duymuyorsan isim, sen Allah'ı biliyorsan anca onana ibadet tevhidini yerine getirebilirsin. Yok ibadet tevhidi diye bir şey. Hani diyorlar ya biz ibadet tevhidini de yaparız bu bizi cennete götürür ama o isim sıfatla katı kalır. İbadetteki halal seni cennete... İyi de ibadet yok ki Rabbi doğru bir Rabbe ibadet etmediğin zaman aslında bir cihetten zaten ibadet etmemiş oluyorsun. Çünkü sen uluvda olmayan bir Rabbe ibadet ettin sana göre Allah'a uluvda değil o zaman Allah'a ibadet mi etmiş oldun? Öyle bir Rab yok ki uluvda olmayan. Allah'ın emirlerini bilen ise haram ve helallerini bilen kişidir diyor. Bu kadar hayati ifadeler. Bir fayda daha verelim. Tevhidin kısımlarına biraz değinelim. Bu önemlidir. <gülüyor> Deminki konu, konuyla falan aslında hep alakalıdır. Şimdi tevhidin üçe taksimi diye bir olgu var. Bu olgu daha çok mütahhir olgudur. Şimdi bir diyorlar ki ifradullahi bi efalihi. Tamam. Rubi'ye tevhid diyorlar Allah'ı fiillerinde birlemek. İki uluhiyet tevhidi Allah'ı ibadette birlemek. Yani kulların teabudi filillerinde ne yapması Allah'ı birlemeleri diyorlar. Üç, isim ve, sıfatı, isim ve sıfat tevhid İşte o da Allah'ın gerek kitabında, gerekse resim değil sünnette kendisi hakkında ispat ettiklerini ispat etmek. İşte tatil, tekif temsil bunlara gitmek için teşbih vesaire. Şimdi dikkat edelim. Asıl itibariyle tevhid kaça ayrıl ayrılıyordu? İlk döneme baktığımızda daha eskiler. De nedirle? İkiye ayrılırlar. Tevhidül marifeti vel isbat, tevhidu talebi vel kast dediler. Marifet bilme tevhidi ve ta talep tevhidi. Bilme tevhidinde ne vardı? Rububiyet ve e, isim sıfat. Ebüründe ne var? Huluhiyet. Baktığımızda demek ki bu adamlara sorsan, rububiyette şirk koşsan o da diyorlar olmaz. E bak önceden böyle taksim yoktur rububiyette isim sıfat demek bunların hepsi şey. Rububiyette bir insan nasıl şirk koşar? Der ki bu mülk bu yerin göğün mülkü e, şirk koşalım mantığıyla bakıyoruz. Abdülkadir Hem Abdülkadir Geylani ile birlikte Allah'ındır. Işte, tamam. Ne oldu bak dedin ki bu mülk. bununla Mülk nedir Allah'ın isim sıfatlarından? İşte ha bak isim sıfat. Ya nerede ayrım yani? Rubiyet ve yok aynı şey. Nerede ayrım? Evet. Yani. Bu olur, taksimatlar. taksimatlar bak şöyle. Zaten o probleme de geleceğiz. O da ayrı bir problem. Hep bu cehaleti özür görmeyen arkadaşlarım büyük bir problem. La ilahe illallah hakkıyla anlamadıklarından. Ve ilginçtir ki en çok şimdi şu, şu arkadaşlarım şu konudaki hepsini tezkiye etmiyoruz ama zahiren baktığımızda birçoğunun şu konudaki samiyeti ortada. Bunlar en çok La ilahe illallahı anlatan arkadaşlar bu tip arkadaşlar. Ama onlar La, e, la ilahe illallahı neden daha çok anlatıyorlar? O ayrı, ona girmeyeceğim. Ama en çok ilginç olan, en çok anlatmalarına rağmen en çok cahil olan insanlardandır bunlar. Bu, bu problem orada. La ilahe daha doğrusu gün anlatmış değiller bunlar hiç kimseye. Daha doğrusu gün la ilahe illallah'ı anlatmış değiller. Ona da kısmen değiniriz. Şimdi bu üç, bu üç taksime baktığımızda, tevhidin bu üç kısmına baktığımızda, eskiden ikiydi üç. Şimdi buna diyorlar ilmi taksimata ayırma bağımında, tamam mı? Bunda bir problem yoktur. Mesela nasıl? Fatiha namazın olmazsa olmazıdır değil mi? Abdest de namazın nam olmazsa olmazıdır. Abdest namazın içinde mi öncesinde mi yapılan? Öncesi. O zaman ikisi de olmazsa olmaz dedik. Yani madem ki Fatiha namazın olmazsa olmazı, Bu ifadeye dikkat edelim. Olmazsa olmaz. Ney? Fatiha. Abdest olmazsa olmaz. Ney? Abdest olmazsa olmaz. Peki Fatiha'ya rükün dediler. Abdeste de şart dediler. İkisi de olmazsa olmaz ise. Neden birine şart birine rükün dediler? İkisine de şart da ve ikisine de rükün. Şart ibadetin öncesinde yapılan şeylerdir. Bu bunun şartıdır diyorsun ya. Abdest namazın öncesinde olduğu için ona ne oldu? Şart dediler. Dediler ki biz namazın içerisinde olup da olmazsa olmaz olanlara rükün diyelim ki rükün kelimesini kullandığımızda namazın içinde olanlar şey, olan şeyler anlaşılsın. Ha? Abdestte de biz yani şartlara da namazdan önceki yapılan, yapılması gereken zorunlu şeyler diyelim ki. Şart kelimesini kullandığımızda ibadetin içinde değil de öncesinde yapılan şeyler anlaşılsın diyorlar. Yani ilmi taksimata ayırma babında. Yoksa nedir? La eee e, ibadet e, e, abdest de olmazsa olmazdır. Fatiha da olmazsa olmazdır. Olmazsa olmaz olmaları yönünden hiçbir fark yoktur. Ney? Fatiha ile abdest arasında. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla ilmi taksimata ayırma babında demişler. Yoksa sen hiç şart demeyene gerek yok bunlara. Mahiyetini doğru bildikten sonra şart değildir diyebilirsin. Yani şart değildir diyorum. Şart diye isimlendirmeyebilirsin. Ama insanlara anlattın nasıl anlatacaksın? Hani daha iyi anlasınlar bile birine şart dedin, birine rükün dedin. Çünkü ilim zayıfladığı için alimler bu ihtiyacı duymuş. Sahabelerde bu taksim yok. Sahabeler dini bir bütün görmüş. Sahabelerde bu taksim yok. Neden? Çünkü sahabeler kelimelerin, lafızların... ...delalet etmiş oldukları anlamların fıkını tabi sayısı dibine kadar biliyorlardı. Hatta öyle biliyorlardı ki yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük fakihiydi bunlar bunlardan sonra da bunlar gibi gelmeyecektir zaten. Ha, tabii bu kadar iyi biliyorlardı. Ama ilim zayıfladıkça meseleler birbirine karışmaya başladı. Karışmaya başlayınca da bazı alimler insanlar anlayabilsin diye taksimata gittiler... Şimdi çarpım tablosunu düşün. Cetlerini 9'a kadar yaptılar ki insanlar bilsin. Peki, e bunların hakikati zaten önceden 9 kere 7 kaç çarpıldığında ne olduğu belli değil miydi zaten? Ama işte 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler çarpımı diye ayırdılar ki insanlar bu şekilde ezberlesin ki kalıp bir şekilde otursun diye. Ama sonradan bu sadece burada kalmadı işte. Bu temiz niyette kalmadı. İşte bu türlü cahil talebeler bunları birbirine karıştırdılar, allak bullak ettiler. Onda cehalet özür, onda dil o ayrı, bu ayrı, bu yok ya illa illa illa yedi şart, yok ilim olacak, bu adamda ilim mi var? Bak şirk koşuyor, da illa illa bilmiyor. Ebirinde sıdık yok, ebirinde muhabbet yok, muhabbet olsa kabire gidip secde etmez falan. Böyle cahil cühella sözlerle ne ilim ehlinin söyledikleri, ne muhakkik alimler, ne selefin söylediklerine yakın hiçbir şey söyledikleri yok. Bu kadar cahilce ne anlatıyorlar bunları. İşte alimler de geldi, tevhid ikiydi. Bu şekilde bir taksimat söz konusuydu, buna bile gerek olmadığı halde, aslı itibariyle dinin aslında bu olmadığı halde gerek duydukları için kısmen dediğim gibi bu türlü illetlerden dolayı bunu koydular. Kısmen güzel de yaptılar. Doğru mu? Bunu zaten aksini inkar etmek mümkün değil. Bunu tabii ki bu taksimat güzel. Ama doğru anladıldı. O alimlerin koyduğu kasıtla güzel. Şu anki haliyle değil. Şu an kendi de berbat ettiler. Daha sonra ne oldu? Bidat tehlikeleri iyice bu konularda şüpheleri arttı isim sıfatlar değil mi? Biz dedik ya isim sıfatı da buradan ayıralım ki özel bir onunla bir muamelemiz olsun özel üzerinde konuşalım, özel dahi anlatalım. tamam? Mı? Zaten rububiyette pek bir problem yok. <gülüyor> Ama rububiyet <gülüyor> isim sıfatta problem olunca isim sıfat rububiyet e, karışmasın, yani isim sıfatın bazı meseleleri bazı meseleleriyle karışmasın diye, hepsi rububiyet ya normalde, bazı meseleler bazı meselelerle karışmasın diye ne yaptılar o problemli olan meseleleri, insanların probleme düştüğü o meseleleri ayırdılar ve dediler ki ibadet tevhidi. Doğru mu? Şimdi şöyle bir soru atıyoruz gündeme. Peki hakimiyet tevhidini ortaya atanlara biz niye kızıyoruz? Şimdi şüphe yok ki şüphe yok ki hakimiyet tevhidten yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmakta tevhid. Bu da şüphe yok. Şimdi birileri geldi, dördüncü bir kısım daha eklediler. Ne dediler? O da tevhidül itibar dediler ona. Tevhidül Hakimiye vesaire. İttiba Tevhidi. Hakimiyet Tevhidi. Yani hükümlerde kitap ve sünnete dönme. Kitap ve sünnete hakem kılma. Kitap ve sünnete döneceksin hükümlerde. Hakimiyet Tevhidi budur. İttiba Tevhidi. Hakimiyet Tevhidi. Kitap ve sünnetle muha muhakeme olacaksın. Bu. Ancak bakalım şimdi. Tevhidi 3'e ayıran ilim ehli de birçoğu Böyle bir taksime gidilmesini ne yapıyorlar? Yasaklıyorlar. Yasaklama, yasakladıkları zaman da özellikle bunlar işte bu hakimiyet meselelerinde azgın olan bu tekfirci zihniyetler, tamam. İşte bu Maide 44 veya buna benzer ayetlerle işte bu hakimleri, bu Müslüman hakimleri ne yapan, e, tekfir edenler. Bu e, azgın grup böyle bir tevhid ortaya atıyorlar. Ortaya atınca da diyorlar ki biz böyle bir taksimata gidiyoruz. Bizim de gerekçemiz ortada. Neden 2-2 iken 3 yaptınız? 4 niye yapmayalım? Şunu söyleyeyim. Elle tutulur hiçbir cevap ben bilmiyorum. Bu tekfirci zihniyete verilebilecek. Olamaz cevap yok çünkü. O cihetten baktın mı haklısın. İşte tevhidi böyle mantıksız cahilcene bölünürse bu müteahhir talebelerin cahilce 3'e bölmelerini cahilce anlarla ararsa o zaman o tekfirciye hiçbir şey diyemezsin. 4'e böle bölemezsin hiçbir şekilde bölemezsin. Ama gerekçe sunuyorlar. Göya o hakimiyetçi bidatçıları ee, bidatçılara cevap vermek için diyorlar ki, isim sıfatla ayrılmasını biz cevap verebiliriz ama hakimiyetle sizin ayırmanızı engel oluruz. Neden? Çünkü hakimiyet tevhidi zaten ebir üçüne dahildir. Niye ayırıyorsunuz? diyorlar. Hakimiyetçilere öyle cevap veriyorlar. Bu çok pasif bir cevaptır ama veriyorlar. Açıktır pasif olduğu. Diyorlar ki, siz niye diyorlar hakimiyet tevhidi diye dördüncü bir tevhidi ayırıyorsun? Zaten o. Neye, neye dahil? Vallahi neye dahil olduğunu bile doğru düzgün söyleyemiyorlar. Halbuki neye dahil biliyor musun Osman abi? Üçüne de dahil. Bazıları diyorlar ki zaten hakimiyet tevhidi, uluhiyet tevhidine dahil. Niye ayırıyorsun? Arkadaşlar diyorlar. Veya diyorlar ki hakimiyet tevhidi zaten rubiyet tevhidine dahil diyorlar. Niye ayırıyorsun? Tekfirciye öyle karşı çıkıyorlar. Halbuki baktığın zaman üç tevhide de dahil. Hakimiyet ne demek? Sen... Kur'an sünneti tek hakem kıldığında Allah'a ibadet ettin değil mi? Bu cihetle ele baktığında bu uluyiyet tevidindendir. Doğru değil mi? Hakim, hüküm Allah'ın ismi sıfatıdır. Bu sıfatla baktığında nedendir? Sıf sıfatlardandır. Mesela Adi İbni Hatim hadisine gel Onlar haramı helal helali, onlar Allah'tan başkasına, başkasına Rabler edindiler. Neden? gerekçe olarak haramı helal helali haram. Şimdi haramı helal helali haram hakimiyet meselesi değil mi? Bunda hataya düştüğünde ne dedi? Rabler edindiler dedi. Bak Rubiyet tevidi şimdi de. Gördük o yüzden e, hakimiyetçilere kızınca, ben hakimiyetçi diyorum anlaşılsın mesele. Yani bu, bu meseleleri sadece hayatında asıl gündem edip bir yerlerini hafi mafi gören bu zihniyet, tekfirci mantık. Bunlara şöyle itiraz getiriyorlar. Diyorlar ki, tekrarlıyorum, ya zaten tevhid 3'e ayrılır. Zaten bu, sizin hakimiyet diye ayırdığınız zaten uluhiyetin içinde niye ayırıyorsunuz? Bazıları diyor ki, yok yok rububiyetin içinde niye ayırıyorsunuz diyor. Bu da yanlış. Tevhidin 3 kısmı da hakimiyettir. Nedir hakimiyet? Zaten hakimiyet tevdi, Kur'an sünnete muhakeme olmak. Kur'an sünnetin içinde ne var? Allah'ın kitabı var. Şey, Kur'an sünnetin içinde ne var? Allah'ın isimleri var, sıfatları var. Allah'ın isimlerinden birisi hakim değil mi? Hüküm koyma ve hikmetli olma. İkisi de hakim isminin anlamıdır. Doğru değil mi? E ee, Demek ki tevdi neye dahil? İsim sıfata. Başka? Rububiyete. Başka? İsim sıfata. Mesela rububiyete dahil olma yönü. İşte Adi İbni Hatim hadisi. Onlar hahamlarını Allah'tan gayrı rahiplerine Allah'tan gayrı Rabler edindiğin dediğinde biz etmedik ki a.s. etmelerine gerekçe ne sundu? haramı helal, helale haram kıldığında siz de buna tabi değil miydiniz? Göm yüz göz Siz de bunu böyle kabul ediyordunuz. E, Haram helal, hakimiyet değil mi? Hakimiyette hata düşen bu insanlar, hataya düşen bu e, e, kafirler yaptıklarına Allah resulüne dedi? Allah'tan gayrı Rabler edinmektir dedi. Bak rububiyet. Peki bir insan Kur'an sünneti hakem kılsa ve hakem kıldığında imanese uluhiyette Allah'a birlemiş olmuyor mu? ibadette? Evet. Tabi olmak, bunu kabul etmek kalbi ibadettir bu. Anladın mı? O yüzden üçe ayıranlar hakimiyetçilere kızarken elle tutulur bir şey getirmiyorlar. Çünkü zaten üçüne dahil. Niye ayırıyorsun derse düzeltip de derlerse ki zaten üçüne dahil hakimiyet. Niye ayırıyorsun? Onlar da ne der? Zaten eskiden isim, sıfat da. Rubiyete dahil değil miydi? Neden o ayrıma bir şey demediniz dediğinde kalırsın. Ben. Dersen ki ihtiyaca binaen ehl-i sünnet alimleri isim sıfata ayırdı çeşitli illetlerden dolayı. Ha o zaman bu illet hakimiyette de bulunursa biz de ayırabiliriz demek ki derler. Aynı, aynı, biz de aynı e, önemi e, görüyoruz. Aynı gerekçelerle hakimiyet diye bir e, taksimata gidiyoruz. Tamam isim sıfatı rububiyetten daha sonra ayrılmasının gerekçesini var değil mi? Birkaç illet var söyledik. Bu illetlerden bir tanesi ne dedik? Bu illetlerden bir tanesi böyle bir taksimata gerek duyma. Neden? Sonradan insanlar bu konularda azdılar, şüpheler getirdiler. Diyorlar ki aynı hakimiyette de var. Hakimiyette şimdi insanlar şirk koşmaya başladı. E, şüpheler getirmeye başladı. O zaman biz de aynı ihtiyacı duyduğumuz zaman şey yapabilir miyiz? Dörde ayırabilir miyiz? Yok dersen o oyundaki illet onda da var. İşte sen dini böyle, isim sıfat e, uluhiyet, isim sıfat rubiyet diye bu taksimatın niçin taksim edildiğini ve veci hakikati nedir diye bilmezsen böyle e, bunları hakikatini anlamazsan o zaman hakimiyetçiye verecek cevap yok. O üçe bölenler de bu böl, anladıkları şekliyle de hata etmişlerdir üçe bölerek anlatabiliyor musun? Dörde, dörde bölenler de bu şekilde. Din bir bütündür. Hepsi aynı şeylerdir bunlar. Hepsi aynı şeyler. Şüphe yok ki dinin bazı meseleleri bazı meselelerden daha önemlidir. Bazı meseleleri bazı meselelerinden daha üstündür. Bunda hiçbir şüphe yok. Tabii ki bir namaz diğer ondan daha seviyedeki ibadetler gibi değil. Tabii ki Allah'a e, iba, Allah ibadet tevhidindeki bir mesele e, birçok insana hafi kalabilecek şüphelerden dolayı. Diğer isim sıfat meseleleri gibi değil. Ama eğer o meselede illet buluyorsan, aynı illet neyde varsa, onda da var. Bugün mesela diyelim, şimdi biz adamların şöyle pasif ifadeleri var. Diyorlar ki, ya peygamberler gece gündüz Allah'ı ibadete davet etmiş, adam ibadeti bilmeyecek de neyi bilecek? Kur'an'da gece gündüz ibadetten bahsediyor. Her ayetinde ibadetten bahsediyor, diyor. Her ayetinde. Onda nasıl cahil olsun ki diyorlar. Yani nasıl cehalete özür olsun ki diyorlar. Biz de diyoruz ki Allah Azze ve Celle aynı şekilde her yerde uluvdan bahsediyor. Her yerde uluvdan. Bu bir. İkincisi, biz ibadeti ibadet olarak düşündüğümüzde zaten yeryüzünde hiçbir taifenin bunda problemi yok. Yeryüzünde hangi taifeye sorarsan sor, sadece kimi ibadet edilir? Hepsi Allah. O yüzden Allah'ın sadece ibadet edilmesinde zaten hiçbiri cahil değil. Ama cahiliyetine ibadetin cüzlerini bilmiyorlar diye bu adamlar şirke düşüyorlar. Neler ibadet onları diye bilmiyorlar o yüzden ibadetin cüzleri insanlara kafii kalabilir. İnsanlara kafii kalabilir. Nasıl ulu şüphelerle kafii kalıyorsa ibadetin cüzleri de kafii kalabilir. Adam bilmeyebilir kabir başında kesilen bir şeyin ibadet olmadığını. Bilmeyebilir. Ha ibadet olmadığını bilebilir. Yani öyle zannedebilir. İbadet ol, olduğunu bilmeyebilir. Evet o mantıkla ibadet olduğunu bilmeyebilir. Bu ona kafi kalabilir ki nitekin de zaten şirk koşanlar bilmedikleri için şirk koşuyor. Yeryüzünde bir tane istigase eden ben hakiki gerçekten Müslümanım deyip de istigase eden başkasına ve bu istigasenin ibadet olduğunu bilen var mı? Bil, yani ben bildiğim halde bu Allah'tan başına ibadet etmektir buna rağmen ibadet ediyorum diyen var mı? Yok. İşte Mekkeli müşriklerle bugünkü tasavvuşların arasındaki fark var. Bu tasavvuşlar bunlar Müslüman adamlar. Bu toplum Müslüman. Bunlar hepsi Müslüman insanlar. Mekkeli müşrikler bizzat diyorlardı ki biz ibadet ediyoruz diyorlardı. Ama bunlar, bunların ibadet olduklarını, Mekkeli müşkiler o yaptıklarının ibadet olduğunu biliyorlardı. O yüzden ne diyorlardı? La nabuduhum اِلَّا لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ Bu çok önemlidir ha. Biz hep bunu neye delil getiriyoruz? Aracı koyma şirki. Dur dur için bir, hemen gitme oraya, hemen işin gücün tasavvufçaya saldırmak. Bir meselenin hakikatini anla. Hemen böyle azgınlaşma, bir dur bir sakin ol. Bak Mekkeli müşkiler ne diyormuş? Biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye biz ibadet ediyoruz. Demek ki ibadet ettiklerini kabul ediyorlar ve yaptıklarının Allah'tan gaysına ibadet olduğunu biliyorlar. La ilahe illallahı da ne yapıyorlar? Biliyorlar. Bunlar diyorlar ki Mekkeli müşriklerdi. Bunlar Allah cahil cahil olduğu halde ne yaptı? Tekfir etti. Demek ki cahil olduğu halde tekfir ediliyor. Ondan sonra bir tane tasavvuşu yakalıyoruz gariban miskin. Ha nasıl eşari sıfatla sıkıştırdım öyle diyor Bir tane tasavvuşu yakalıyoruz böyle gariban miskin. Sırf böyle ezeceğiz ya kafasını. Böyle bunu tevhid ehliyiz. Allahu Ekber tevhid bizim elimizde böyle. Arkada siyah bayraklar üzerinde böyle beyaz la ilahe illallah falan tevhid ehliyiz böyle. Herkese yukarıdan bakma. Ne yapıyor işte bunlar cahil. Hepsi müşrik, putperest. Hatta asli kafir çoğuna göre. Tamam tutuyoruz böyle bir tane tasavvuşu gördüğümüz zaman ulan Mekkeli müşrikler bile senden daha iyi biliyor diyoruz la ilahe illallah. Hani Mekkeli müşrikler cahildi? Benle tartıştığım zaman tekfir meselesini tartışıyoruz. Mekkeli müşrikler cahil oluyor. Çünkü beni sıkıştıracak... Ya Mekkeli müşteriler cahil oluyor Allah da buna rağmen tekfir ediyor. Tasavvufçuyla taştığı zaman Mekkeli müşteriler süper biliyor. La illa, alim. Aynı şey gibi hani biz e, e, uluv meselesine kafi diyorlar benle taştığı zaman. Niye uluvda tekfir etmiyorsun dediğimde? kafi mesele diyor. Ama bir eşariyle tartıştığı zaman ya diyor uluv, Allah'ın uluvunu çocuğa sor bilir diyor. Bu kadar açık mesele diyor. Bu kadar Münazarada da cahiller zaten. Zaten münazarada da cahiller, usulde de cahiller. Mekkeli müşterinin hakikati ne onu bilmiyorlar. O kadar cahiller. Düşün bu insanlar gece gündüz La İlahe İllallah'ı anlatmaya çalışanlara başka bir şey de bilmezler de zaten. Yani buna rağmen Mekkeli müşriklerin hakikatini dahi bilmiyorlar. O da neden? Bak düşünsene Osman abi bir, bir topluluk veya bir grup veya bir insan cinsi düşün. Gece gündüz La İlahe İllallah'ı vurguladıkları halde Nasıl bu kadar cahil olabilirler? Halbuki baktığın zaman tam tersi olması lazım, değil mi? Mesela Allah azze ve celle onlarda hayır görecek ki la ilahe illallah fük ettirecek. Bak ne kadar düşmüşler la ilahe illallah'ın üstüne, değil mi? Düşün halbuki Allah yolunda gidenle Allah'ın muvaffak kılması lazım, değil mi? Ama bunlar neden bu kadar la ilahe illallah'a üzerine düşmelerine rağmen en cahil canlayan insanlar topluluğu bunlar? Sebebi işte bunlar bunlar ehli sünnetin menheci ve usulüne göre öğrenmedikleri için elleriyle yaptıklarına ceza olaraktır bunlar. Ve insanlara karşı merhamet duyguları kalmadığı azgınlaştıklarından dolayıdır bunlar. Bunlar Allah'ın kafirlere karşı olan o sertliklerini Müslümanlara yapılan sertlikle karıştırmışlar. Çünkü onlar onların elinde zaten Müslüman olmadığı için aynı kabayı ve sertliği onlara göstermişler ve kalpleri ne olmuş zaten? Katılaşmıştır ve kalpleri katılaşan insanların da zaten ne? İlim nuru girmez. İlim nuru ne yapmaz? Girmez ve meseleler karışır kalpleri nispeten ne olur? perdeler. Bu haldedirler yani. O yüzden şöyle toparlayacak olursak şöyle diyelim e, bazıları buna dördüncü kısmı daha eklemişlerdir. O da tevhidul ittiba, ittiba tevhididir. Veya tevhidul hakimiyye dedik. Yani hükümlerde kitap ve sünnete dönmek, kitap ve sünneti e, hakem kılmak, ona muhakem olmak. Ancak tabi bu, e, bu tevhide karşılık ne diyorlardı? E, bu bir kısım yönden ibadet tevhidine dahil olmaktadır diyorlardı. Bir yönden rububiyete dahil olmaktadır diyorlardı. Ama biz ne diyoruz? Rububiyete de isim sıfatı da, uluhiyete de dahildir. Çünkü zaten ibadet tevhidinin kaç şartı var? İbadet tevhidinin kaç şartı var? İhlas ve ittiba. Bak, hakimiyet ne? Kur'an sünnetine ittiba etmek, ona dönmek, onu hakim kılmak. Zaten ibadet ne? İttiba. Bak, demek ki ittiba tevhidindenmiş hakimiyet. İbadet tevhidindenmiş. Mesela isim sıfat tevhidiyle alakasına gelince hükmetmek, hüküm vermek, hükümlerdeki mutlak doğruluk ve hakimiyet de Allah nedir? Tektir. Hepsi isimleridir, sıfatlarıdır bunlar. Evet. Tevhidin ikiye taksimatını bunlar nasıl yaptılar dedik. Tevhidul marifeti vel ispat. Marifet ve ispat tevhidi. Doğru mu? Bu kısım neyi kapsıyor? Rubiyet ve ilk yani. bu kısım rubiyet ve uluhiyeti kapsar. Biz taksimatları veriyoruz. Ha. Bu taksimatlarda hiç problem yok çünkü biz içini doğru doldurduk. Elhamdülillah bize sıkıntı yok. Biz bunları işlerimize, de, aramıza ders de yaparız. Bu taksimatı yaparız da derslerimize de anlatırız. Ben bir sürü dersinde tevhid-i çayılır demişindir zaten. O yüzden içini doğru dolduracaksın. O yüzden muhakkik alimler tevhidi taksim ederken çok ayrıyetten çok mübarek iş yapmışlardır. Bizim karşı çıktığımız bunların taksimata ayrılması değildir. İnsanların, bu cahillerin, bu talebelerin bunları ne yapmasıdır? Berbat etmesidir. Tabi şartlarına da sen doğru değindiğinde ilk dahi illa yedi demene gerek yok. Aslında bir bunlar birbirini gerektiriyorsa bak Allah'ı zaten hakkıyla bilen insan Allah'tan korkar doğru mu? Allah ne diyor? Ancak Allah'tan kim korkar? Değil mi? ancak alimler korkar alim biliyorsa korkacak evet. e kork, korkan bir insan zaten ne yapacak zorunlu olarak ibadet edecek bak sen sadece bilme desen la ilahe şartı doğru bilme ibadet etmeye gerektirir zaten sıdkı gerektirir zaten hani bu la ilahe illallah yedi şartını sen il, ilim diyersen ondan sonra bunlar cahildi bak girmedi bir de, bir de subhanallah o kadar cahiller ki diyorlar ki ya bak şart ne demek şart şart ya şart diyor adam olmazsa olmaz sen nasıl diyor ki namaz abdest namazın şartıdır Abdest olmayan ne? Namazı olmaz. O zaman ilmi olmayan da la ilahe illallah olmaz. Bunlar ilmi olsa Allah'tan başına ibadet etme O zaman nasıl la ilahe illallah vardır diyorsun? Ki bunlar bazı kitaplarda da, Necdi Alimlerin bazı kitap. Onları da doğru anlamadıkları için bu ifadeler de yanlıştır. Onları da doğru doğru doldurmuyorlar içine. Şimdi diyorlar ki şart ne? Şart yoksa meşrut yok. Yani şart yoksa, o ne için şart kılınıyorsa o da olmaz. Diyorlar ki mesela ne? İşte Abdest. Bir insan cehaletten ve unuttuğundan dolayı bile abdest almasa namaz kılsa icmaen nedir? Namazı geçerli değil baştan kılacak. Tazeleyecek o namaz. O zaman bu adam da imanını tazeleyecek. İman yok diyorlar onda namaz. Baktığın zaman ya bir kere. Ya Allah şahit mübalağa bağımından söylemem. Saatlerce reddiye versen bitmeyecek kadar çok reddiyesi cevabı var bunun. En basitinden. Bir kere sen abdestle namaz ilişkisiyle... E, İlimin içerisinde doldurduğun ilişkile la ilahe illallah'ın Allah'ın ilişkisini sen kendin bir tuttun. O sana göre iki aynı baktan. Al ben sana bir tane şart söyleyeyim. Elbisen kirlen, e, e, elbisen kirlendiği zaman, doğru mu? Sen elbisenin kirli, temiz olması şart mıdır o da namazın şartından? Evet, şarttır, değil mi? E, peki ben namazdan sonra aklıma geldim kirli. İade edecek miyim yok? Ne demek ki bak? Yani her şart bunun için neyle doldurdun, neye göre doldurdun ona. Deme her şartın yokluğu onun yokluğunu gerektirmez. Cibril aleyhisselam da geliyor Nebisa senem namazda haber veriyor. Bak diyor senin ayakkabıların kirli diyor. O da ayakkabılarını çıkartıyor koyuyor yere. İlimi nasıl anladığına bağlı. Koyuyor yere ne yapıyor? Koyuyor yere. bu Ela Ela'yı anlatırken sen Medine'de falan nasıl anlatıyor bu yedi şartı saymıyorlar mı? Ya da sayım için dolduruyorlar mı? Ben her zaman karşı çıktığım içinin yanlış doldurulması Taksimatın kendisi değil. Ama bununla beraber her zaman şu parantezi koyuyorum. Ne, ne kadar taksimatları az ve doğru ve cihile tutarsan ve taksimata gitmezsen gerek duymadığım müde çok kadar daha iyi. Mesela tevhid'i ikiye ayırmak çok daha iyidir. Çünkü muhakkiklerin hakiklerin ne, ne kadar ne kadar ne zaman mutahhillere gitmişse bu ya biz la ilahe illallah'ı yedi şartla anlatmamızın bir gereği yok. Ben bunları gerek görmüyorum. Bir gereği yok. Anlatacağın zaman da doğru doldurarak anlatacaksın. Ya la ilahe illallah, yeryüzünde zaten bir tane insan var mı, Sıdık diye bir şartı olduğunu bilmeyen? Yani biz tahsilül hasıl yapıyoruz, hayatımız tahsilül hasıl'a geldi. Zaten olanı ispatlamaya çalışıyor, de olanı ispatlamaya çalışıyor. Zaten o sadık değilse münafıktır. Nereden bileceğiz Sıdık sahibi mi, dil mi? Zaten münafıktır. Sevmiyorsa zaten münafıktır. Biz münafıkları bile İslam'a sokmadık mı? Allah'la onun arasındadır o şartlar. Zaten biz böylece Sen dini seveceksin. İlla demeyeceksin la ilahe şartı. Sen dini severek yapacaksın. Dinde doğru olacaksın, değil mi? İbadetlerini severek yapacaksın. Bidat yapmayacaksın. Yani ilim sahibi olacaksın. Bunları biz dini anlatacağız. Dolayısıyla bunlar la ilahe şartına da girer. Diğer ne olursa onun da şartına girer bu. İlla la ilahe illallah. Hayır sen dini seveceksin, sadık olacaksın. Bu dinin zaten genel anlattığı şeylerdir. Hiç kimse gelmemiş, ne tabi, ne tabi tabi, ne de yüzyıllar geçmiş hiç kimse yedi şartı bölmemiş ve kimse problem yaşamamış ehli sünnetin arasında. Dolayısıyla bugün de yaşanmayabilir. Son dönem âlimlerin e, taksimatını yedi şartı. Ya Necdi e, ve o, o cihetten gelenlerin bir kısmının evet. Ama dediğim gibi doğru doldurduğun zaman bunda da bir problem yok. Ama niye yedi? Cık. O yüzden baktığın zaman bazıları sekiz diyenler olmuş, dokuz diyenler olmuş bakıyorsun orada itilaf var. Gerçi 8 9 diyenler diyorlar ki bazıları bu lafza ihtilaftır. Birbirini zaten gerektirir. E birbirini gerektirir diyorsan 7 de zaten içinde birbirini gerektirir. Adam gerçekten Allah'tan korkuyorsa sadıktır. Ya sen mesela bugün seviyorsa bir insan, değil mi? Sadık. Sadık olduğu şeyi sever. <gülüyor> yani ona sıdken bağlandığı şeyi ne yapar? Sever. Sıdkan bağlanıyorsa samimi sonunda o sadıkla sevecek zaten. Biz aşağı ya bunlara gerek yok en azından. En güzel görüş gerek yok. En güzel görüş gerek yok. Ha bir insan dese ki, bir insan dese ki e, necdi alimler bilmiyor muydu gerek yok. Bu çok cahilce söylenen bir şey. O zaman necdi alimlerin öncesine dönelim desek, onlar bilmiyor muydu bu yediye bölmeyi? Dersek ki ya onların hakikati onların indinde mevcuttu zaten derlerse biz de zaten diyoruz ki zaten hakikatinin mevcut olmadığını, Hakikatını bilmesi gerektiğini herkes söylüyor. Ama illa böyle taksime, böyle bölüp anladın mı? Bunları böyle onları da kendi aralarında üçe bölçeye bölmenin gereği yok. Zaten biz hakikatini inkar etmiyoruz ama bu dinin hakikatidir. İlla şunun kısımları, şunun kısımları onlara gerek yok. O yüzden ne kadar mütekaddim sözlere ihtiyaç duyarsan ne kadar mütekaddim sözlere sadık kalırsan o kadar iyidir. Mesela Allah zatıyla mı istiva eder? Bak birçok alim ne yapmıştır? Zatını kerih görmüştür. Hep böyle zaman geçtikçe bunlar daha çok gelmiştir. İhtiyaç duymuş selef Allah baindir demiş kullarından ayrı. Yani karışmıyor anlamında ihtiyaç duymuş. Ama daha öncesine git yok. Zatına ihtiyaç duyduğu için koymuş. Daha öncesine git yok. O yüzden sen zatını doğru doldurursan içerisinde zatı diyebilirsin ama ne? Çok ihtiyaç duyduğunda. Ama bunları tatbik etmeye gelince işte ellerine, yüzlerine bulaştırıyorlar. Ya o diyor bilse adam diyor la ilahe illallah şirk koşar mı diyor. Adın mı? O zaman diyoruz ki bak o kadar cahilce bir şey ki la ilahe adam bilmek biliyor ve sen onu öyle bir doldurmuşsun ki bu adam en ufak bir şirk koşsun ibadette sen diyorsun ki la ilahe illallah bilmemek de ne yapıyorsun bu adamı? İtham ediyorsun değil mi? Bu öyle bir dalalettir, öyle bir şeydir ki bu adam ibadetin Allah'tan başkasına yapılmayacağını bilmesiyle ibadetin cüzlerinin ne olduğunu bilmesini karıştırmış. La ilahe illallah bilmek Allah'tan başka ibadet yoktur, onu bilmektir yani. Bunun hakikatini bilmektir. Yoksa neler ibadet cüz cüz onları bilmeyebilir. Bu la ilahe illallah hiç bilmiyor anlamına gelmez. Adam cüzleriyle ibadetin aslını karıştırmış. Yeryüzünde o yüzden hiç Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini bilmeyen hiçbir tayfa yok, en tasavvufçu bile cüzlerini bilmiyor adamlar. Bunu karıştırmış. Adam, adam İslam'a girer bilmez ki Allah'tan başkasına ibadet eder. Ne bilsin? O zaman o ibadet e, bilmiyorsa o zaman o adam la la la bilmiyor diye vasıflandırılmaz. Neyse bunları biraz daha şey yaparız. Önümüzdeki derslerde açarız. Ee, o zaman şöyle diyoruz. Diyoruz ki ikiye taksimi tevhidül marifeti ve ispat marifet ve ispat tevhidi. Bu kısım rubiyet ve uluhiyeti kapsar dedik. O yüzden kimse bize diyemez. Bunlar taksime ne de yani ki. Bak biz de taksime diyoruz. Bu öyle bir taksim var. Ama biz içini doğru doldurduk. Kafamız rahat. Bu kısım rubiyet ve uluhiyeti kapsar. Buna ma marifet demişlerdir. Çünkü Allah-u Teala'yı bilmek, tanımak ancak isim ve sıfatlarıyla mümkündür. İspat demişlerdir. Ha, şunu da anlayalım. fıkı güzeldir. Mesela tevhidul marifeti vel ispat. Bak çok önemli. Marifet ve ispat. İki ayrı kelime var değil mi bunun içinde? Marifet ve ispat tevhidi. Şimdi neden marifet ve ispat? Neden iki ayrı kelime? Marifet ne demek? Çünkü Allah-u Teala'yı bilmek, tanımak ancak isim sıfatlarıyla. Marifet bilmek demek ya. Allah'ı tanımak, tevhid etmek, tanımak neyle olur? Ancak isim sıfatlarıyla olur. O yüzden ne demişler? Marifet. Tamam İspat demişlerdir. Neden? Çünkü onun kendi nefsi hakkında isim ve sıfatlarından ispat ettiğini ispat etmek gerekir. Yani ispat ettiklerini bileceksin. Tevhidul marifeti. Çünkü neden? Adam diyor Allah kadimdir. Ben de bildim. Ama kadim diye isim sıfatı yok ki. O yüzden marifet ve ispat ikisinin özel bir kastı vardır. Marifet bileceksin. Ama neyi bilcen ispat ettiğini bileceksin. İspat etmediğini, mesela Allah'a kadim diyorlar, başka şeyler diyorlar değil mi? Vacibur vücut falanlar Allah'ın zatı, şey, Allah'ın sıfatı ismi diye isimlendiremeyiz. Tamam Bunun gibi. Evet. İkincisi de nedir? Tevhidül talebi, Tevhidül kasti ve talep. Talep ve kasıt tevhidi. Bununla neyi kastederler? Uluhiyet tevhidi. Bu talep ve kasıt diye isimlendirilmiştir. Neden? Çünkü kul kalbi, dili, azaları yoluyla gerçekleştirdiği ibadetlerinde sadece Allah-u Teala'yı kasteder. Doğru mu? Bunda da iki kelime var şimdi. Kast ve talep. Neyi Biz neyi kastederiz ibadetimizde? Sadece Allah'ın zatını. Yani ona yaparız sadece. E niye Allah'ın zatını kastederek ibadet ederiz? Talep ederiz. Neyi? Cennetini. O yüzden bu çok önemli. Zaten bunları da böyle mutlak olarak cidiyorlar. Bunların hakikatini de bildikleri yok yani. Tevhid, talep, kast diyorlar. Neden talep onları da bilmiyorlar. Hani boşuna demiyorum bunlar hakikaten la ilahe illallah'ın hakikatinden çok uzaklar yani. Tamam mı? Tevhidul marifeti ve ispat ne demek? Marife bilmek. Şimdi tevhidul marifeti ve ispat hangisini kastediyor? Üçe böldüğümüzde. Rubiyet ve uluh, e, isim sıfat. Marifet ve ispat. Neden demişler? Marifet bilmek. İspat da ne? İspat ettiklerini bilmek. Yani kendisine hangi ismi ve sıfatı ispat ediyorsa onu bileceksin. Başka bir şey bilmeyeceksin. Çünkü bir sürü kelam ehli var. Çeşitli şeyler isafi etmişler Allah'a. İkincisi de tevhidu kasti ve talep. Kasıt ve talep tevhidi. Kasıt ve talep tevhidi. Bu da uluhiyeti kapsın. Neden kasıt demişler? Neyi kastedeceksin? Allah'ı sadece Allah'a kastedeceksin. Benim bu ibadetim sadece ona. Başka talep edeceğiz. Talep. Yine Allah'ın zatını da talep edeceğiz ayetten. Yüzünü cemalini değil mi? Burada bırakalım Allahu alem. Selam aleyküm